Bismillahirrahmanirrahim Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden dörde kadar. Doğruşu biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kendilerine elin bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Dedi ki, ey kavmin, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edesiniz ve ondan sakınasınız diye, bana da itaat edin diye. Ta ki günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir sureye kadar geciktirsin. Muhakkak ki Allah'ın suresi gelince geri bırakılmaz, keşke bilseydiniz. Rabbimiz Sübhanehu burada Nuhal-i bahsediyor ve ona onun kavmine peygamber olarak gönderdiğini, Allah'ın azabı gelmeden önce kavmini korkutmasını emrettiğini, kavmini tevbe edip Allah'a sığınması halinde üzerlerinden azabı kaldıracağını kendilerine bildirmesini beyan ediyor. Muhakkak ki Allah'ın suresi gelince geri bırakılmaz. Keşke binseydiniz buyuruyor. Beşten yirmiye kadar dedi ki Rabbim doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Ne var ki benim davetim sadece benden uzaklaşmalarını artırdı. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini davet ettiğim her seferde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini bürüdüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları gerçekten açıkça çağırdım. Sonra açıktan açar ve gizliden gizliye de söyledim. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Na o kaffal olandır. Ta ki size gökten bol yağmur salıversin. Ve sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın. Ne oluyorsunuz ki siz? Büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyorsunuz. Halbuki O, sizi merhalelerden geçirerek yarattı. Görmediniz mi Allah'ın göğü yedi kat olarak nasıl yarattığını? Aralarında aya aydınlık vermiş, güneşi bir kandil kılmış... Ve Allah sizi yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi oraya döndürür ve sizi bir çıkarıştan çıkarır. Ve yer yeryüzünün için bir döşek kılmış, geniş yollarında gezip dolaşasınız diye. 21 ve 24 Nuh dedi ki, Rabbim doğrusu bunlar bana isyan ettiler. Mali ve çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular. Büyük büyük düzen kurdular. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. ve Sua, Yegus, Yevuk ve Nesir putlarından asla vazgeçmeyin. Böylece birçoğunu saktırdılar. Zalimlere sapıklıktan başka bir şeyi artırmak. Allah subhanahu ve teala Nuh peygamberden haber vererek kavminin durumunu bildiriyor. Allah bilgisinden hiçbir şeyin uzak kalmadığı alimdir. Yukarıda da geçen ayetlerde olduğu gibi kimi zaman teşvik kimi zaman korkutma şeklindeki çağrılara rağmen onlar Nuh peygambere isyan etmişler. Yalanlayıp muhalefet etmişler. Allah'ın emrinden rahatsız olan dünya halkına tabi olmuşlardı. Onlar mal ve evlattan oyalanmış, aslında mal ve evlat derece derece kötülüğe doğru bir götürüştür, bir bekletmedir, ikram değil. Evet, İmam Bukhari'den gelen bir rivayette İbn Abbas naklediyor, Mûk kavminin tapındığı putlar, <gülüyor> Daha sonra Arapların putları olmuştur. Evet Deynatil Cendel'de Selp kabilesinin putuydu. Sula Hüzey'l kabilesi Sula Hüzey'l kabilesinin Yegus, önce Murat sonra Sebe yakındaki yurtta bulunan Kuteyfoğullarının Yuhf Hemdan kabilesinin Nesir ise Zikale hanedanından Hindiyelilerinin putu idi. Bunların Aleyhisselam'ın kavminden Salih kişilerin atarıydı. Onlar helak olunca şeytan onların kavimlerine oturdukları meclislerde putlar dikmelerine fısıldamış ve onlarda bu putlara bu ismi vermişlerdi. Böyle yaptılar. Onlar helak oluncaya kadar buna ibadet etmiyorlardı. Onlar ölüp de ilim ortadan kalkınca bunlara ibadet etmeye başladılar. Böylece çoğunu sattırdılar. Yapmış oldukları bu putlar halktan bir saptırdı Çünkü o günden bugüne nesiller boyu onlara ibadet ettiler. Ve nihayet bugün Arap ve Arap olmayan diğer Adem oğulları sınıfı da onlara tapındı Mütekim İbrahim Aleyhisselam da duasında Rabbim beni de çocuklarımı da bu da uzak tut Rabbim çünkü onlar insanlardan bir çoğunu baştan çıkardılar buyurmuştur biz de bu duaya amin diyelim 25'ten 28'e kadar günahlarından dolayı bunlar suda boğuldular bu ateşe sokuldular Vallahtan Allah'tan başka yardımcılar da bulunmadı. Nuh dedi ki, Rabbim kafirlerden yeryüzünde yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Kötüden ve öz kafirden başka da evlat doğurmazlar. Rabbim beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni Mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimlerinde helakından başka bir şeyini artırmak. Evet. Allah s-Sanuhu ve onların işlemiş olduğu günahlardan dolayı yerden ve gökten fışkırttığı suyla onları helak etmiştir. Zalimlerin sonu budur. Kurtulan sadece müminler olmuş ve onun dışında herkes boğulmuştur. Allah ahirete inanan, ondan korkan ve hesabı bilen ve dünyada hayır ameller işleyen insanların arasına sizleri de kalsın. Elhamdülillah. Elhamdülillah.